Ağuzubillahimineşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü vesselamu ala Resulullah. Soru 22, öyle mi? Oku bakalım. Ma delil istirahatil inkiyadi minel kitabı Kitap ve sünnette inkiyat delilinin şartı nedir? Cevap olaraq şey, e, inkiyat inkiyat şartının delilleri nedir? Kitap ve sünnete göre inkiyat şartının delilleri nedir diye sormuşlar. Tamam Sormuş mu? Elif 22. soru. Hangi ayeti getiriyor? Lokman Suresi. 22. 22. Omen yuslimu ve chehu ilallahi ve hu Kim yüzünü Allah'a teslim ederse ve ihsan sahibi olarak, ihsan sahibi olarak. Burada delil neresi? Yuslimu ve chehu teslimiyettir. Zaten en nedir? teslimiyettir. Biraz sonra uzun uzun anlatacağız. İhsan sayb olarak fakat istemseke fakat istemseke bil urvetil vufka ve selam bir kulpa yapışmıştır. Hadis la yu'minu hattak ya'kuna hawahu tab'an lima jiitu. Kimin hevası benim getirdiklerime tabi olursa olmadı söylecek kişi mümin olmaz diyor hadis bu. Müellif bunu getirdi. Ee, normalde inkiyat şartı kabulden sonra gelmesi lazım. İnkiyat nerede gelmesi lazım? Kabulden. Çünkü kabulden sonraki seviyedir. Sen tevhidi öğrenirsin ilim meydana geldi. Bu ilim kalbinde sükun bulur. Bu ilim kalpte kesinleşir. Yakin olur. Yakın şartı geldi. Kesinleşen bu ilmi kabul edersin. Kabul şartı geldi. Kabul ettiğin ilme boyun egersin. İnkiyat şartı geldi. Süllemül usulde ma de, ma'arucun kabulde de, kabul üç şartı kıyadı dört getirmiş Müellif. Müellif'in iki tane eseri vardı bu alanda değil mi? Birisi Sülemin husur Asıl bir Asıl de Me'arcu'l-kabül şey. Sülemin Şerhi. şerhi. şerhi. Yani çok güzel bir kitapmış. Ben yani detaylı bilmiyordum. yani Son zamanda bayağı bir okudum ondan ben. Çok tatlı, çok güzel. Yani çok uzun olduğu için okutulmuyor. Yani çok hoş bir akide kitabıymış. Tabi tabi. Bundan farkı yok. Bununla birebir aynı delil sayısı çok sadece. Bir de şey soru cevap değil. Oldu mu? Evet. Ee, bu bitti. İnkiyat yakinden sonraki bir seviyedir. Biraz önce söylediğimiz gibi. Bir de şunu söyleyeyim. Ben biraz uzun sürebilir bu ders. İyi dinleyin ve önemli bir ders. Sadece şu gördüğünüz 3 sayfa konu değil. Anlatacağım başlıklar. <gülüyor> Normalde konu 200 sayfa olur. Ee, ama anlatacağım başlıkları not almışım ben. Toplam 25 başlıkmış. Anlatacağım başlık. Bunların her bir 3 er dakika sürse işte, 2'şer dakika sürse 75 dakika. Evet. İnkiyat yakından sonraki seviyedir. Kabulden sonradır. Yakîn'in üstüdür. Kalpte sübut bulan, kalpte karar bulan bilginin kabulden sonra evet. Biz yani mesela bir şeyi gördün. Tamam mı? Onu gördüm Onunla ilgili bilgi sana ulaştı. Onu kalbine yerleştirdin, kesinleştirdin. Ama bu demek değildir ki onu kabul edeceksin. Ehli kitabın kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine dair bilgi olduğu halde onlar kafirdir. Sebep? Kabul şartı gerçekleşmemiştir. Önümüzdeki derslerde söyleyeceğiz. Ehli kitabın mesela Ya'rifûnehu kema ya'rifûne Ebnâhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini, İslam'ın son dini olduğunu ehli kitap. ilim var mı? Var. Yakın var mı? Kesin biliyorlar. Çünkü Allah'ın verdiği haber kesinlikle arz eder. Ondan sonra ama ne yok? Kabul yok. Yani kalpte yakın olmuş o bilgi. Yakın uğraşmış o bilgiye. Allah'ınız değil mi? Ama kabul olmadığı için onlar kafirdiler. İşte bu yakın bir şekilde kalbinde yer eden bilgi Kabul edersin. Üçüncü şart meydana geldi. Onu da anlatacağız. Biz kitaba göre gidiyoruz. O bilgiye teslimiyet gösterirsin. O da işte inkiyattır. İnkiyat ameli yöneltir. İnkiyat nedir? Ameli yöneltir. Yani inkiyat kabul edilen bilginin bilgiye boyun eğmektir. Kabul edilen bilgiye teslimiyet göstermektir. İnkiyat mutlak surette ameli yöneltir. Çünkü e, bu tevhidin inkiyat şartı görünen, görünen bir ameldir. Tevhidin inkiyat şartı görünen amellerdir. Bundan dolayı hani geçen derste demişti ki ilmin karşılığına neyi getirdiler? Cehaleti. Cehaleti yok eden ilim dediler. Evet. Şüpheyi yok eden yakin dediler. Burada ne diyorlar biliyor musunuz? İnkiyatı yok eden mi? Yok. He. Şey, inkiyatı yok eden değil. Cehaleti yok eden ilim. Evet. Şüpheyi yok eden yakin. Terki yok eden inkıyat Terk etmeyi yok eden. Oldu mu? Yani sen bu bilgiyi, sana gelen bilgiyi kabul ettin ve onları terk ettin. İşte inkiyatın zıttı oluştu. O sana gelen bilgiyi kabul ettin, onunla amel ettin, terk gitti, inkiyat geldi. Evet. Oldu değil mi? Evet. Şimdi inkiyat kelimesi bizim bu kitabımızda daha önce geçti mi hiç? Hatırlıyor musunuz? anlatırken. Bilmiyorum nerede geçmişti ha? Ma'nel İslam neydi? El-İslamü lillah bit ve'l-inqiyadu lehü bit Ve'l-inqiyatu lehü bit Şimdi daha önce İslam'ı tarif ederken kaçıncı soru bakın. Ma'nel İslam 13. soru. Ma'nahu'l-İslamü <Sessizlik> lillahi bit-tevhid ve'l-inqiyatu lehü bit-ta'ah. Bakın buradan İki tane önemli sonuç çıkartacağız ve tanımımızı doğrulayacağız. Bir, inkiyat İslam'ın tarifinde, haddinde geçiyor, Had, tarifte geçiyor. Nerede geçiyor? Tarifte. Tarifte geçen şeyin yokluğuyla tarif edilen ortadan kalkar. Mesela, el insanı hayvanun natikun. İnsan konuşan bir hayvandır, şey canlıdır, hayvan değil. Yani hayvanı canlı demektir. İnsan konuşan bir canlıdır. Konuşmayı kaldırdığın zaman insanı tarif etmiş olmazsın. Canlıyı kaldırdığın zaman insanı tarif, etmez, tarif etmiş olmazsın. Demek ki İslam'ın tarifinde inkiyatın, geçe, inkiyatın varlığı inkiyatsız İslam'ın olmayacağını gösteriyor. Daha da açıyoruz bu cümleyi şerh ediyoruz. Bak önemli iyi dinleyin. İslam'ın tarifinde inkiyatın geçmesi Amelin cinsini terk edenlerin Müslüman olmadığına bir delildir. Bizimle mürci arasındaki fark budur. Bizimle irca ehli arasında hatta bizim Müslümanlardan bir da bunu bilmiyor. Yani gerçekten yanlış anlatılıyor. Tamam. Hatta bugün Müslümanlardan birçoğu ne yapmıyor? Bunu bilmiyor. Evet ne bu, bunu bilmediği dediğimiz bakın bir insan oruç tutan kimsedir. Nefsine uyar, orucu terk eder. Ama bu adam oruç tutan kimsedir. Bu adam oruç tutmaması sebebiyle tercih olunan görüşe göre kafir olmaz. Ama orucu terk etmez, orucu hiç tutmuyor. İnkiyat gitti, İslam gitti. Oldu mu? İnkiyat gitti, İslam gitti. Bu selefin üzerinde icma ettiği durumdur. Maalesef biz mürceyi tam bilmediğimiz için Müslümanlar arasında da hayır canım orucun terki küfür değil ki kardeşim diyor. Terk ile kastetilen ne olduğunu şey yapacaksın. Bir çocuk evden kaçtı, iki gün sonra geri geldi. Zaman zaman iki ayda bir, üç ayda bir kaçıyor. Bir iki gün sonra tekrar geliyor. Bu çocuk evi terk etmemiştir. Çocuk evi terk ediyor ve bir daha hiç dönmüyor. Bu ikincisi terk etmiştir. İşte inkiyat, inkiyat amel yani kendisi tam manasıyla o kabul edilen amellere bağlılık olduğu için İslam'ın tarifinde inkiyatın geçmesi, inkıyat yok olduğu zaman, yani amel yok olduğu zaman, yani bağlılık yok olduğu zaman, yani teslimiyet yok olduğu zaman ne ortadan kalkıyor? İslam ortadan kalkıyor. O halde burada ehl Sünnet'in görüşü, yani Selef'in görüşü yine doğru. Bir kimse zekatı bütünüyle terk ederse, inkar etmese bile kafirdir. Hazreti Ebubekir'in kendileriyle savaştığı zekat vermeyenlerin küfrü bu sebeptendir. Onlar zekatı inkar etmiyordu. Zekatı inkar etselerdi hiç vermezlerdi. İslam'ın tarifinde, İslam'ın tarifinde inkiyatın olması amelin cinsinin terkini küfür olduğunu gösteriyor. Anlaşılır değil mi? En son ne dedik? Zekat dedik. Ebubekir radıyallahu anh zekat vermeyenlerle niçin savaştı? Onlar inkar etmiyordu. Onlar ne yapmıyordu inkar etmiyordu öyle olsun fark etmez biraz sonra duracak dinleyende böyle dinlesin onlar inkar etmiyorlardı inkar etseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında verirlerdi ama onlar bir teville ile zekatı terk ettiler onlar bir tevil üzere ne yaptılar zekatı terk ettiler zekatı bütünüyle terk ettiler artık biz vermeyeceğiz dediler bak inkar yok inkar olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiklerini nereden biliyoruz? Sadece Rasulü. Sadece Rasulü. Evet. Hazreti Ebubekir diyor ki Resulullah'a verdiklerini vermedikleri müddetçe diyor. Anladınız değil mi? Ha Bu da onun delilidir. Amel cinsini terk etmenin küfür olduğuna dair daha birçok delilimiz mevcuttur. Evet devam ediyoruz elkıya bit daha buradan o sonucu çıkardık Biz nedenle önemli olduğunu gösterdik burada in kıyadın itaat ile olacağını itaatsiz bir şekilde kesinlikle enkıyadın gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor Ba ne dedik amelin cinsini tamamen terk eden bir kimse inkıyat şartını iptal ettiği için Ne olur? Kâfir olur dedik. Bir başka başlığımıza geçiyoruz. İnkiyatın eseri ameldir. Müslüman bir kimse amelini artırıp eksiltebilir mi? Demek ki inkiyat artan ve eksilen bir şartmış. Mesela şey öyle değildir. İlim şart öyle değildir. Artmaz da eksilmez de. Bilmeyen gerekenler bellidir. İlim şartı artmaz ve eksilmez. El-i'nkiyat şartı artan ve eksilendir. Bir kimse farz namazlarını yerine getiriyor. Rabbine güzelce ibadet ediyor. Bütün farzları yerine getiriyor. Bütün haramlardan uzak duruyor. mendupların nafileleri yerine getiriyor. Gece namazı kılıyor, oruç tutuyor, sadaka veriyor, cihada gidiyor. Bu kimse inkiyatı tam anlamıyla yerine gerçekleştirmiştir. Ama bazı kimseler de vardır ki bundan hiçbirini yapmıyor. Sadece farzları kılıyor, haramlardan terk ediyor Bunun inkiyatıyla onun inkiyatı aynı değildir. İnkiyatın bu azalması kişide İslam'ı götürmez. Kişide İslam'ı götürmesi amelin bitmesiyle olur. İnkiyatın bitmesiyle. Amelin bitmesiyle inkiyat biter. Anlaşıl değil mi? İnkiyat bir de bunu ortaya koydu. Ee, işte bundan dolayı inkiyat kamil ve nakıs olmak üzere ikiye ayrılır dedik. Kamil inkiyat ibadetini tam anlamıyla yerine getiren. Hatta mesela bunu üçe de ayırabiliriz. Yani en iyi iyi yok. Eksik filan diye de ayırabiliriz. Neyse. Ama şunu söyleyelim. İnkiyat artar ve eksilir. Herkesin bu şartta, inkiyat şartında herkesin durumu aynı değildir. Herkesin durumu ne değildir? Aynı değildir. Evet İnkiyat bir de sadece zahiri ameller değil, batın ameller içindir. Mesela namaz kılmak kalpte inkiyatın olduğunun bir göstergesidir. Oruç tutmak kalpte tevhidin, inkiyat şartının yerine geldiğinin bir göstergesidir yerine geldiğin nesredir, bir göstergesidir. Tabi sadece bunlar değil. Yani tevhidin inkiyat şartı sadece şu değildir. Tevhidin gerekleriyle amel etmek, evet tevhidin gerekleriyle amel etmek ne demek? Ne demek? İslamla amel etmek. Dinle amel etmek demektir. Ve men yuslim wajhehu ila Allahu ve huwa muhsinun faqad istemsaka bil urvetil wusqa ve ila Allahu aqibatu'l Elif rahimeullah bu ayeti getirdi. Bu ayette "yüslim vechahu" kısmı inqiyatin delilidir. Allah'a kendisini yüzünü teslim ederse. Aynı zamanda "yüslim vechahu" ifadesi ihlas da içine aldığı için birçok müellif birçok müellif eee ihlas şartının delil olarak da bunu getirmiştir. Bakın başka başka kitaplara. Mesela bizim bu müellif ihlasla ne getirecek? "Elalillah ettinul halis" getiriyor. Ledi değil mi? Evet. İhlasla ilgili şey getiriyor. Başka, müellif, başka müelliflere bakın. İhlas şartı için yuslim veçesi. Çünkü el-islam veç. El-islamul veç. İslamul veç demek. İhlas demek zaten. Yani, Tabii. ]iniz. Ben burada biraz araştırma yaptım ama sonucuna gidememiştim bu araştırmanın. Tefsirlerden baktım. Esleme fiili bir veç ile kullanılıyor. Bir veç kullanılıyor. Estime feele which ila kullanıldığı zaman o anibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabla an yatiyakum al azabu thumma la tunsarun. mesela. Eğer which ila kullanılmazsa which ila kullanılmazsa inkiyat şartına delil olur. Eee which ila kullanılırsa ihlas şartına delil olur. Bu da tahkiki bir inceleme. Şimdi sonuçta neticelendiremedim. Kesin bu böyledir demiyorum ama mesela İbni e, İbn -i Kesir şeyde "Umen yustu vechuhu illallah" ifadesinde "in kıyatu ihlasa" deilmiş. Ama diğerinde "ihlasa" denmemiş, "kıyada" deyilmiş. Allah demek istediğimi? Yani Kur'an-ı Kerim'de kim teslim olursa şeklinde ayetler var. Yine Kur'an-ı Kerim'de kim yüzünü Allah'a teslim ederse şeklinde ayetler var. Yüzünü Allah'a teslim ederse şeklindeki ayetler hem ihlasın hem inkiyatın delilidir. Çünkü ihlas inkiyatın bir üst mertebesi olduğu için ihlas için delil olan şey inkiyat için de delil olur. Ha. kim Allah'a kendisini teslim ederse şeklindeki ayetler zaten inkiyatın direkt delilidir. İnkiyatın direkt delili değil. Evet. Mesela başka bir ayet var. Nisa suresi 125, biraz önce okuduğumuz Zümer 54'tü, müellifin getirdiği hangisiydi? <gülüyor> Lokman 22, evet müellifin getirdiği Lokman 22 idi. Nisa 125'i okuyalım. Bunları mı mearişte getiriyor müellif. وَمَنْ اَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ اَسْلَمَا وَاَجْهُوا لِلّٰهِ وَهُ مُحْسُنُونَ Din bakımından şu kimseden daha güzel kim vardır o ne yaptı? yüzünü Allah'a teslim etti ve ihsan sahibi olarak ve tabe millet-i İbrahim ve İbrahim'in milletine tabi oldu. Ve Allah İbrahim'e halila halila Allah İbrahim'i kendisine ne yapmıştır? Dost edinmiştir. Bu da delil. Yani demek ki inkiyat şartının 3 tane delilini getirdik. Zümer suresi 54, Nisa suresi 125 ve Lokman suresi 22. Bunlar inkiyatın delilidir. Kim bunlar inkiyat için delil getirirse yanlış değildir. Bunlardan e, ve çi yüzü Allah'a teslim etmek şeklinde gelen ayetler ihlasın da delili gelebilir. Burada o yanlış getirmiş bu yanlış getirmiş benim bir manası yoktur. Ama tahkiki bir incelemek gerekirse yüzü Allah'a teslim etmek şeklindeki ayetler hem ihlasın hem inkiyatın delilidir. Teslim olmak şeklinde gelen ayetler sadece inkiyatın delilidir. Bu bitti Sünnetten delil La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu tebaan lima ciltu bihi Bu hadis ne diyor? Hiç kimse kendi havasını benim getirdiğime tabi kılmadıkça Önce hadisin konumuzda Senin arzuların, senin isteklerin Resulullahın getirdiği her şeye tabi olacak Yani, teba, teba, yani tebaiyyət yani ona teslim olacak Arzularını değil onu seçeceksin Uyumayı arzu ediyon Kalkacaksın, sabah namazı kılacaksın. Yemeği arzu yemeyeceksin, oruç tutacaksın. Malı arzu ediyorsun, malı cebinde tutmayacaksın, infak edeceksin ve ila ahir. Anladınız değil mi? Evet. Hadiste ilgili iki tane problem var. Birinci problem hadisin senedinde birçok alman hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Ancak ee, İmam Nebebi 40 hadiste bunun hasen olduğunu söylüyor. İbn-i Hacer-i Eskalani Fethül Bari'de bu hadis Geri gel, yani bu hadis Bukhari'de yok da şerh yaparken bu hadisi getiriyor. Nebevi bunun Hasan olduğunu söyledi diyor ve susuyor. Bu da Nebevi'ye katıldığını gösterir. Yani bu iki büyük alim bu hadisin Hasan olduğunu söylüyorlarsa hadisin Hasan olma ihtimali elbette daha şeydir. Saatin şeye baktığınız zaman e, kitabınıza baktığınız zaman hadisle ilgili çok uzun bir takriç vardır. Dipnot vardır. Birinci problem hadisin isnadındaymış. İkinci problem ise Nerede olabilir sizce? Ee, <gülüyor> İmam Şabi diyor ki: "Ve summiye <gülüyor> le hawa, heva, çünkü yehvi bi sahibi finnar." heva denmesinin sebebi heva ne demek? İletmek. Heva ne demek? İletmek. Bir yerden bir şeye yani meyil, meyl. Yönelmek, meyil. Hevanın manası bu. Hevaya heva demek meyleden, yönelen diyoruz. Heva ne demek? Yönelen şey. Tamam mı? Hevaya heva denmesinin sebebi o sahibini cehenneme yönelttiği içindir diyor. O halde hevanın manası yani genel manası kötüle yönlendiren. İbn-i Abbas diyor ki Kur'an-ı Kerim'de heva kelimesi ancak zemmedilerek kullanılmıştır. E Şimdi bu manaya göre hadise baktığımız zaman kim? Kim? eee kötü olan meylini bana tabi kılarsa. Adam kötüye meyil diyor Resulullah bu mümkün değil. Böyle mana açısından da bir eleştiri yapılmıştır. Bunlar hadisle ilgili nedir? Ee, bazı şeylerdir. Saat suresi 26'da velatet tabi'l havadır. an semilillah. Heva'ya tabi olma. Allah e, seni o, o heva seni Allah'ın yolundan alıkoyar. Bundan dolayı Böyle şey yapılmışlar, ee, teviller getirilmiş. tevilde demeyelim de böyle itirazlar edilmiş. ha Biz de diyoruz ki burada şöyle bir çözüm getirmiş alimler bu hadiste ilgili. Demişler ki yani heva evet umumiyetle kötülüğe meyleder ancak kişi nefsini terbiye eder. Heva nefsin isteklerine boyun eğmektir diyor. Heva nedir? Nefsin isteklerine boyun eğmek. Nefis de çoğu zaman kötülüğü emrettiği için heva daha çok kötülüğə boyuniymiştir. Eğer kişi kendisini terbiye eder, nefsini terbiye eder, nefsi de onun hayrı emrederse, heva hayra boyuniyer. İşte hadiste anlatılmak istenilən budur, diyor. Evet. İnkıyat şartının arkadaşlar, en güzel delili fələ və rabbike lə yü'minûnə həttə yuhakkimûke fīmə şecrə beynəhum fümme lə yecidû fə anfusihim Haraca mimma qadayta ve yüsellimu teslima. Nisa suresi 65. Hayır, Rabbine yemin olsun ki onlar senin sana muhakemi olmadıkları sürece ve aralarında çıkan meselelerde sana muhakemi olmadıkları sürece sonra kalplerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları sürece mümin olmazlar, mümin olmazlar. Şimdi bazı müellifler inkiyat şartının delili Nisa suresinin 65. Nisa 65 değil mi? Nisa. Evet. Ben Nisa 69 60 65 evet. Nisa 65. Bazı müellifler Nisa 65'in Nisa 65 şeyin delilidir. İnkiyat şartının delilleridir diyorlar. Ama hiçbir açıklama getirmiyorlar. Onların dedikleri doğru ama eksik. Ama ne eksik? Biz o eksikliği kapatalım inşallah. Bu ayet üç kısımdan oluşuyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmüne gitmek. Bu inkiyat mıdır, kabul müdür? Yani, kabuldür Bu kabuldür. Daha, çünkü... Tabii. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmüne gitmek. Bu kabuldür. Hüküm verdiği zaman kalben ondan razı olmak, inkiyatın kalple gerçekleşmesi, mutlak bir teslimiyet göstermekse inkiyatın amele dökülmesidir. O halde bu ayetin ikinci üçüncü kısmı, inkiyadın delilidir. Birinci kısmı, bir sonraki derste söyleyeceğiz, kabulün delilidir. Oldu mu? Evet. Bu da bitti. Burada nakillerimiz var. Tüm işlerinde Allah Resulüne hakem yapmadıkça bir kimsenin mümin olamayacağına dair Allah subhane ve teala kendi mukaddes zatına yemin etmektedir. i̇bn Kesir diyor. Tüm işlerinde Allah Resulü'nü kişi hakem yapmadığı sürece tüm işinde o kimse mümin olamaz. Onun mümin olamayacağına dair Allah Subhane ve Teala mukaddes zatına yemin etmiştir. Bu bir. İbn-i Teymi diyor ki, din ile dünya ile ilişkili meselelerde ne olursa olsun insanlar aralarına çıkan meselelerde Resulullah'ın hükmüne rıza gösterecek. Onun hükmünden dolayı kalplerinde bir sıkıntı duymayacak. Resulullah'ın sunetinden ve şeriatinden yüz çevirenlerin duymayana kadar ve aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatinden yüz çevirelilerin mümin olmayacağına dair Allah Subhanahu ve Teala kendi mukaddes zatına yemin etmiştir. Yani kişi dini ve dünyevi bütün işlerinde, aralara çıkan bütün meselelerde rıza göster, Resulullah hükmüne rıza gösterene kadar mümin olmaz. İşte bu inkiyattır. Onun hükmünden dolayı kalplerde bir sığındı duymayacak bu inkiyattır. Onun sünnetinden ve şeriatinden Yüz çeviren diyor. Bak bu da kabuldür. Bu da nedir? Kabuldür. Bunların mümin değildir. İbn-i sözü var ancak biz bunu uzun uzun okumayalım inşallah. İnkiyatın bir diğer değil ise şudur. Nur suresi 47'dir. Nur suresi 47. Ve yakulûne diyorlar ki Âmennâ billâhi ve berrasûlî Biz Allah'a ve Rasûl'e iman ettik. Ve ata'nâ İtaat ederiz. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيْقُ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ Onlardan bir kısım bundan ne yaptı? Yüz çevirdi. Yani teslim et göstermedi. Teala da Kur'an'da zaten amelden yüz çevirmektir. Amelden yüz çevirmektir. Amelden yüz çevirmektir. Bak. وَيَقُولُ Qavl ilə ilim şartı yerine geldi. آمَنَّا بِاللّٰهِ Yakini bilemeyiz. Kalbin amelidir. Tamam mı? ve bir وَبِرْرَسُولِ Allah ve Rasul'e iman ettik. وَاَتَعْنَا itaat edersin, kabul de gerçekleşti, وَا يَتَوَللَّ ثُمَّ يَتَوَلٰى فَر۪يقٌ مِنْهُمْ İnqiyat gerçekleşmedi. İkrar ettiler, kabul ettiler, itaat edeceğiniz dediler, her şey gerçekleşti. Ama ne gerçekleşmedi? İnqiyat gerçekleşmedi, yüz çevirdiler. Allah, Allah subhanehu ve teala, وَمَا اُلَٰيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ Onlar mümin değildir diyor, onlar mümin değildir diyor. Bu ayet münafıklar hakkında inmiştir. Münafıklarda zaten ne yoktur? İnkiyat delili yoktur. İnkiyat yoktur. Evet. İnkiyat şartı bitti. Bu kadarmış. İnkiyatla ilgili bizim söyleyeceklerimiz bu kadarmış. Evet. evet. Geldik 23. Sual. Es sual 23 Ma delil uştiratil minel kitab ve sünnet. Kitap ve sünnetten kabul şartının delili nedir? Kale Allah-u Teala fi şe'ni menlem Yagbelhâ. Evet. Ee, Allah subhanyhu ve teala kendilerine tevhid sunulduğu halde onu kabul etməyənler hakkında Ahşurul zalemu ve ezvâcehu ve mə kânu ya'budun. Safa suresinin 6. Ortalarında ne diyor? Ve izâ İnnehum kânu izâ qeylelehum La ilahilallah. Yestekbir. Yani kabul etmiyorlar demektir. Bir kimsenin bir konuda kibirlik göstermesi onun kabul etmemesi demektir. Onlar kabul etmiyorlarmış demek ki. Tamam. Evet. Bunu delil getiriyor. Hadisinde Türkçesini okuyalım biz. Arapçası uzun. Arapçası okumayalım. Allah'ın benim gönderdiği hidayet ve ilim bir araziye isabet eden pek çok yağmur gibidir. Yani bir arazi var. Bir sürü yağmur var. Farklı farklı arazileri ne yapıyor? Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hidayet ve ilim arazilere düşen yağmur gibidir. Evet. Bir arazinin Bu arazinin bir kısmı temiz olduğundan suyu kabul etmiş ve pek çok bitki ve ot yeşertmiştir. Yani bir tane arazi var. insanoğlu yani tek. O arazinin bir kısmı tertemiz. Tertemiz. Hazırlanmış yani yağmura hazırlanmış. Yağmur içine alacak şekilde... Suyu kabul etmiş diyor bak. Arapçasında orayı bunun burası del işte. Kabul etil ma'e. Gördünüz mü? Suyu kabul etmiş. Yani hidayeti kabul etmiş. Ve bunun neticesinde bitki ve ot yetişmiş. Bunun bir bölümü ise sert ve zemini sert ve bitkisizdir. O bakımdan suyu başka tarafa bırakmayarak tutmuş. Ama o su ile insanlar Allah Allah insanları istifade ettirmiştir. Yani betona su Yağdığını düşünün. Yağmur yağdığını düşünün. Betim'de su birikir değil mi? Evet. Su birikir. İşte kuyularda, artezyen sularında suyun oluşması ve insanlar ondan faydalanır. İnsanlar da o sudan içtiler. Davarlarını suladılar ve ekinler ektiler. Bu yağmur bu yerin bir başka tarafına isabet etmiş. Ancak orası dümdüz kaya olduğundan suyu da tutmamış, ot da bitmemiştir. Ne suyu tutmuş? Böyle dümdüz kaya. Dağılmış gitmiş su, ot da bitmemiştir. İşte Allah'ın dini hususunda iyice bilgi sahibi olup, iyice bilgi sahibi olup benimle gönderdikleriyle kendisini faydalandırdığı, öğrenimi öğreten kimsenin misaliyle buna hiç aldırış etmeyen ve benimle gönderilmiş bulunan Allah'ın hidayetini kabul etmenin misali buna benzer. Nasıl bir tercüme ise. Yani insanlar niye hat sokmuyorlar şu tercümeyi? Yani şu tercümeyi ben okusam hadi sokmayı bırakırım. Gerçekten insanlar niye Kur'an-ı Kerim okumuyorlar meal okumuyorlar? Zıt tat veriyorum. O, okuyor musun siz mealde? Ben çok az okuyorum. Yani öyle bir, yani sıkıcı geliyor diyeceğim korkuyorum yani Allah'ın kitabı sonuçta ama meal. Cümleler anlamsız, ne anlattığı belli değil. hep öyle, hepsi. E şimdi hadise bak. Ne diyor? Böyle. Şimdi biz hadisi manen anlatalım. Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hidayet verdi, ilan ve ilim verdi. Zaten Allah'ın vahyi kitapta hep yağmura benzetilmiştir. Önceki derslerimizde hep biz hidayeti, vahyi, imanı, tevhidi yağmura benzettik. Bu yağmur farklı farklı topraklara, büyük bir arazide farklı bölümlere yağdı. Bir bölüme yağdı, o suyu tuttu, içine çekti, oradan bitkilere yetişti. Biri suyu içine çekmedi ama tuttu, insanlar ondan faydalandı. Biri suyu ne tuttu, ne içine çekti, dağıttı, ne insanlar faydalandı, ne de kendisinden faydalandı. İşte Allah'ın din hususunda bilgi sahibi oluyor. Ve bu bilgiden kendisi de faydalanıyor. Onunla amel ediyor. Bu bilgiden kendisi ne yapıyor? Faydalanıyor. Onunla amel ediyor. Bu birinci kısımdır. Bu birinci kısımdır. Öğreniyor ve öğretiyor. Öğreniyor. Öğretiyor ama onunla amel etmiyor. Bu ikinci kısımdır. Oldu mu? Kendisi ilim tahsil ediyor. Hidayeti aldı. Vahyi aldı. Öğrendi. Öğretiyor ama bunu aldırıç etmiyor. Böyle olması lazım. Bakalım Arapçasına. Evet. Bak. Yok. Bunu aldırıç etmeye nasıl üçüncü Üçüncü kısım değil mi? Bunlar da aslında anlamaksın anlamaksızın, fıkıh olmaksızı özeniyorlar. O da olabilir. Yani ikinci kısım anlamadı. Yani ikinci kısım, birinci kısımdan düşük. Evet Naklediyor, ilim öğrenmiş, şey yapmış. Üçüncü kısım ise hiç aldırış etmiyor. Ne öğreniyor, ne öğretiyor ne de onunla amel ediyor. Velhasıl kelam, hadisin hadisin e, bizim için delil teşkil edil o suyu kabul eder diyor ya. İşte Mümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisiyle gönderildiği hidayeti kabul edip kalbini ne yapması lazım? Yerleştirmesi lazım. Bu bitti. Şimdi kardeşler, dikkat ederseniz bu kitapta ikrar şartı yok. Ne yok? İkrar şartı yok. Ama bakın, tevhide anlatan bütün kitaplara bakın, ilk şart ikrardır. Mesela bizim yazdığımız cennetin Anahtarı kitabında da ilk şart ikrardır. Tamam. Havs hakemi bunda yazmamış. Süllem'de de yok, meyarşıda da yok. Peki nerede var? Başka kitabı kalmadı ki hocam. Bunu anlatırken el kabulü bir ikrar diyor. İkrarla birlikte kabuldür diyor. Onun içine... Tabii bunu ikrarı bunun içine. Çünkü ikrar zahir ve batın kabuldür zaten. Hani e, imanın tarifinde kalbin ikrarı, dilin ikrarı diye geçer ya. İkrar zaten kabullenmenin ifadesidir. Kabullenmenin ifadesidir. O yüzden bunun içine dahil etmiştir. Reddetmenin, inkar etmenin, kabul etmemenin yalanlamanın zıttıdır kabul. Yani e, reddetmeyi kaldıran kabul diye geçer. Yalanlamayı kaldıran kabul şeklinde geçer. Hani zıttında söylüyoruz ya. Gelen şeyler reddeden kabul şartına şey olmuştur. Kabul şartına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den her ne gelirse gelsin. Bunu reddeden bir kimse kabul şartını iptal ettiği için dinden çıkar. Bunu reddeden bir kimse kabul şartını reddettiği için dinden çıkar. Yani günümüzde İslam'ı modernizme uydurma adına İslam'ı modernizme uydurma adına türlü türlü tevillerle bazı hükümlerini reddedenler İslam'dan okum yaydan çıktığı gibi çıkmışlardır başörtüsünü reddetmek için yok. Ayet şunu söylüyor. El kesmeyi reddetmek için. Bunların kalbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğinden yana bir teslimiyet ve rıza içinde olmadığı için bunların kalbinde yaşadıkları zaman, yaşadıkları coğrafya yaşadıkları, beraber yaşadıkları insanlara dair bir rıza, onlar razı etme gayesi olduğu için haremlik, selamlık Ee, diyor ki mümin erkek ve mümin kadınlar birbirinin dostudur. Kardeşim biz birbirimizi hiç görmüyoruz ki nasıl dost olacağız diyor. Dost olabiliyoruz için şöyle oturup kalkacağız, sohbet edeceğiz diyor. Alayetten deli. Haremlik selamlık diye bir şey yok diyor. Bu Osmanlı'da gelmiş padişahın kadınlara kıskandığı için kendi haremini kıskandığı için erkekleri sokmuyor oraya. Haremlik selamlık oradan gelmiş diyor. Yoksa İslam'da böyle bir şey yok ki diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden örnekleri getiriyor. İşte Resulullah şununla oturdu. Hazreti Ayşe şöyle yaptı filan. Birkaç tane daha böyle bir şey yoktur diyor. Ayetten de delil getiriyor. Bu adamın problemi bu adama bunlara cevap vermeyeceksin. Dostum diyeceksin. Senin şu problemin var. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini kabul etmemişsin. Senin kalbinde bu problem var. Önce bu problemi giderelim. Diğerleri kolay. Diğerleri nedir? Onlar kolay yani. işin delil noktasını unutmayın. Bir kimseyle aranızdaki ihtilaf delilde bitiyorsa onun delillerini çürütebilirsiniz. Mesela delil değil. Başka başka şeylerse kalpte problem var da o kalpteki hastalık o sıkıntıyı meydana getiriyorsa ona delil getirmeye gerek yok. Çünkü onlar hiçbir delile iman etmeyeceklerdir. Hafız hakemi demiştir ki tevhidin Bu şartının en büyük delillerinden bir tanesi helak olan geçmişteki kabuller, kavimlerdir. Onlar rasullerin getirdiğini kabul etmediği için helak olmuştur. Resullerin getirdiğini kabul etmedikleri için yani kabul şartı yerine gelmediği için helak olmuşlardır. Bununla ilgili birçok olarak kezzabuhu, onu yalanladılar, i̇şte, inkar ettiler, kendilerine gelen hakkı inkar ettiler, gerçeği inkar ettiler. Bunların tamamı kabulden. Yüz çevirmektir, diyor. Bir diğer hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Mən qabile minni el kelimetel leti araddu ala ammî feraddeha aleyyye fehiyye lehu necatun. Kim? Benim amcama sunduğum ama onun reddettiği kelimeyi kabul ederse onun için kurtuluş vardır. Oldu mu? Benim amcama yani Ebu Talib'e sunduğum kelimeyi kim kabul ederse Onun için kurtuluş vardır diyor. Hadiste men kabile, kabile ifadesi konumuzla birebir delildir. Kabul şartının bir diğer delili Nisa suresinin 65. ayetinin birinci kısmıdır işte. Fela ve rabbike la yüminune hatta başlıyoruz şimdi. Yuhakkimuke, Resulü hakem kılmak demek senin getirdiğin şey ben kabul ediyorum demektir. Hatta yuhakkimuke, yuhakkimuke kısmı kabul şartının delillerinden bir tanesidir. Evet. Kabul şartının bir diğer delili ise Nahl suresi 36'dır. "O ma kana lil mu'mini ve la mu'minetin izaa kadallahu ve rasuluhu emran en yekun lehum el Allah ve Resul bir işte hükmettiği zaman başkasını tercih etmeyecek. Sadece onu kabul edecek demektir bu. Başkasını tercih etmeyecek demek ne demek? Sadece onu kabul. Tamam mı? Evlenmek istiyorsan şu beşinden sadece bu. Bundan razı olacaksın ya yani sadece bununla evleneceksin. Sadece bunu kabul edeceksin. Ya da ev istiyorsan bak bir sürü kiralık ev var mı? Sadece bunu tutarsan ben sana yardımcı olurum. Sadece bunu tutarsan ben sana yardımcı olurum. Başkasına yardımcı olmam. Yani bundan razı olursan bunu kabul edersen demektir. Bu da kabul şartının delillerinin bir tanesidir. Biraz hızlı anlattım ama kusura bakmayın. Hızlı anlatmamın sebebi çok uzamaz. Ama şey yapmadım yani iktisara gitmedim. Biraz hızlı anlattım. Ve son mesele, inkiyat ile kabul arasında ne fark vardır? İnkiyat kabul, ile Kabul, inkiyatın öncülüdür. Tabi, kabul, inkiyatın öncülüdür. Farklar ama. Evet. Birbirinden ayıran. Kabul, kalptedir. Tamam yani, mı? Yani. Şey, kabul, zahirdedir. İnkiyat hem zahir hem batındadır. Evet. Yuhakkimüke, <gülüyor> Resulünün hükmüne gitmək ne demek? Kabul değil mi? Kabul. Evet. İnkiyat, kabul, zahirdedir. İnkiyat hem batında hem zahirdedir. Zaten kabulün kalpte karar bulmasıdır inkiyat. Önce dedik ya, başta ne dedik? La ilahilallah ikrar ettin. Bildin. O bilgi yakin oldu. O yakini kabul ettin. O kabul, kalbe yerleşiş de o inkiyat oldu. Bu bir. İkincisi, kabul şer'i hitabın Hitabın esnasındadır. Şer'i hitap sana gelir, sen kabul edersin. İnkiyat hitaptan sonradır. Mesela Müslüman olursun, Allah sana oruç tutmanı farz kılı deriz. Ramazan ayından iki ay sonra Ne gerçekleşti? Tamam ben bunu kabul ediyorum kabul gerçekleşti. İnkiyat da 10 on ay sonra gerçekleşecek. Ona teslim olmak çünkü. Mesela haç, hac ile inkiyat belki bizde daha gerçekleşmedi bile çünkü yapmadık. Zekat, zekat vermeyenler için. Anladınız değil mi? İkinci farz da budur. Yani kabul şer'i hükmünü. Kabul şer'i hükmünü hitap esnasındadır. İnkiyat hitaptan sonradır. Kabulde kalbin tam razı olamaması da olabilir. Kabulde tam anlamıyla boyun eğmemiş olabilir. Kütübe aleykumul qital ve huva Vahukur. kurhullekum Yani siz çok hoşlanmıyorsunuz bundan ama e, Cihat farz Ha onlar bu cihatla amel ettikleri sürece bir problem yok Bazı hükümler bize ağır gelebilir Öyle değil mi? Yani Mesela İslam devletinde bir kadı olsan Çocuğunu hırsızlık yaparken yakalandı Elini keseceksin Hoşlanarak, severek, razı olarak büyük bir iştahla mı kesersin? Öyle değil mi? Çok sevdiğin bir adam İslam devletinde zina yaptı. Ee, rejim edeceksin. Rejimin hükmüne vereceksin. Tamam. Elbette bundan hoşlanman derken rıza, yani sevmemek manasında değil. Bu senin kalbine ne yapmaz? Zor gelir. Kabul da budur. Ama inkiyatta bu yoktur. In teslima bu bir. Ondan önce Xracca minmaqaday tə qalbə hiçbir sıkıntı yoktur İnkiyat ilə qabil arasındaki farklarda budur pek bu kadar getir olsun inşallah kardeşlər ve adaəilhamdulilla araəm